Allah'ın bir velisi olduğuna inanıyorlar ve Hıdır'ın da ölmediğini Hıdır'ın da ölmediğini yani ta kıyamete kadar yaşayacağını söylüyorlar doğrusu eğer Hıdır ve Vesselam yaşıyor olsaydı ve Vesselam'a mutlaka ne yapacaktı? Ona, ona onunla görüşürdü, ona biat ederdi ona mesela onun şeriatına girecekti çünkü ve Vesselam geldikten sonra bütün Resullerin şeriatına sedildi ve Ali Sattü vesselam'ın şeriatından başka şeriat yok. O zaman Hızır Ali vesselam yaşamış olsaydı Ali Sattü ümmetinden olaması gerekiyordur. Sahih görüşe göre eee nebidir, veli değildir ve o da diğer resuller gibi vefat etmiştir. Ancak İsa Ali Sattü vesselam müstesna. İsa Ali vesselam Allah Celle Celalü onu diri olarak dünyanın göğüne kaldırdı. Evet.